...bir Yeşil Dalga programında daha sizlerle beraberiz... ...programı bugün e, ben sunacağım... ...Gökşen Şahin... ...iki tane de stüdyo konuğumuz var... ...stüdyo konuklarımız Tema Vakfı... ...Orman ve Kırsal Kalkınma Bölümünden... ...Nafi Altunoz ve Hikmet Öztürk... ...hoş geldiniz... ...hoş, hoş bulduk... ...şimdi bu son dönemde gittikçe artan... ...hem yangın mevsiminin gelmesiyle beraber... ...gittikçe artan orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz... ...o yüzden bu haftaki programımızda... ...uzun uzadıya orman yangınlarının sebeplerini... ...ve nasıl müdahale edebileceğini konuşacağız... Ama öncesinde haftanın iyi haber kötü haberini de kısaca özetleyelim istiyoruz. Bu haftanın iyi haberi Çanakkale Biga'dan geliyor. Aslında gazetelerde de görmüşsünüzdür büyük ihtimalle ama bir kere daha bu iyi haberi paylaşmak istedik. Çanakkale Biga'ya bağlı Karabiga beldesinde yapılmak istenen termik santral mahkemenin çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği ÇED raporunu iptal etmesi üzerine şimdilik durduruldu. Dolayısıyla hakikaten o bölgede Hem ciddi bir tarım arazisi üzerine yapılacak olan termik santral hem bölgedeki tarımı hem doğal yapıyı bozacaktı. Aynı zamanda da e, Antik Priapos kentine çok yakın bir alanda planlanıyordu bu termik santral. Dolayısıyla e, bu termik santralin iptal edilmesi de en azından şimdilik e, sürecin durdurulması da bizim için haftanın iyi haberi. E, haftanın bir de kötü haberi var. Bu da aslında hem kötü haberi hem de gözümüzü kulağımıza dikip Sonuç beklediğimiz bir başka haberi bu da Manisa ile Turgutlu ilçesinde Çampınar civarında bizim Tema Vakfı olarak da uzun süre kampanya yaptığımız Çalda nikel madeniyle ile ilgili. Bu projenin daha önce ÇED raporu alınmasına rağmen e, e, proje iptal edilmişti. E, şimdi tekrar ÇED süreci başlatıldı projeyle ilgili ve bugün ÇED ile ilgili e, halkı bilgilendirme toplantısı yapılacak. Dolayısıyla bugün öğleden sonra gerçekleşecek toplantıyla ilgili gözümüz kulağımız Turgutlu'da e, ne olacağını oradan nasıl bir haber geleceğini bekliyoruz. Ama kısaca onunla ilgili bilgi vermek gerekirse de Türk, yani dünyanın en verimli tarım alanlarından bir tanesi olan Gediz Ovası'nın ortasında kurulması planından bir nikel madeninden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu e, yaklaşık çok ciddi bir sülfürik asit kullanımı ve çok ciddi bir doğa katliamına sebep olacak bir proje. Dolayısıyla umarız Karabiga'dan gelen haber yakın zamanda Turgutlu'dan da tekrar gelecek. Şimdi konumuza geri dönersek orman yangınlarına. Bu hafta yani özellikle de bayram tatilinin gelmesiyle beraber çok fazla insanların işte kendi memleketlerine ya da böyle doğa alanlarına gidip tatil yapmaya başlamasıyla beraber çok ciddi yangın haberleri geldi. Orman yangınlarının büyük bir kısmında insan kaynaklı olduğunu biliyoruz ama... Nedir bu orman yangınlarının sebebi? Özellikle de hani bir orman yangını mevsiminden söz ediyoruz. Bu mevsimde çok ciddi artış oluyor. O konuyla ilgili sizlerden bilgi alabilir miyiz? Tabii e, öncelikle e, Türkiye'deki orman varlığının e, dünya ortalamalarının çok altında olduğunu, ormanların bizim için çok kıymetli olduğunu, orman varlığımızın yeterli olmadığının altını çizerek e, başlayalım. Ee, bir diğer önemli nokta e, Türkiye'nin e, ormanlarının büyük bir bölümü ibreli dediğimiz yine yapraklı ormanlardan meydana geliyor. Bunlar da yangına karşı aşırı derecede hassas olan ormanlar. Hı hı. Ee, yaklaşık yüzde 60'ı ciddi anlamda e, birinci ve ikinci derecede risk şeyi, riski oldukça yüksek e, orman alanlarını teşkil etmekte. Bu anlamda Türkiye'de orman yangınlarının e, önlenmesi e, ve söndürme çalışmalarındaki etkinlikler bizim için kritik derecede önemli. E, orman yangınlarının nedenlerine baktığımızda e, sizin de vurguladığınız gibi en büyük payı insan hataları meydana getiriyor. Zaten yanma için üç şey gerekli. Oksijen atmosferde yeterince var. Yanıcı madde ormanlarda Olmayacak kadar fazla bir de sıcaklık. Özellikle Akdeniz iklim kuşağının altında olduğu Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi ee, ve İç Anadolu'nun e, bir kısmı e, özellikle yaz sıcaklıklarının artmasıyla tutuşmaya oldukça elverişli hale geliyor. Küçük bir kıvılcım bile büyük yangınların çıkmasına sebebiyet evet verebiliyor ve nitekim de şeye baktığımızda orman istatistiklerine baktığımızda Ee, sadece ihmallerimizden ileri gelen e, yangın miktarının yüzde elli dört olduğunu görüyoruz. Bunun içerisinde bunun haricinde faili meçhul olarak e, belirtilmiş yüzde yirmi üçlük bir oran var. İnsan olmazsa e, büyük ölçüde yangın meydana gelme olasılığı çok zayıf e, yıldırımlar dışında. Ülkemizde de yıldırımların akabinde e, yağışlar meydana geldiği için çok büyük e, orman yangınlarına sebebiyet vermiyor. Asıl tahribatı yapan işte bu faili tespit edilememiş ihmallerimiz, bir de kas unsuru var. Bütün bunları topladığımızda yaklaşık orman yangınları sayısı bakımından yüzde doksanı insan hatalarından kaynaklanıyor. Ama bu yüzde onluk doğal yangınların da payına baktığımızda ne kadar orman alanını yakıyor? Sadece yüzde ikilik bir alan kaybına sebep oluyor yani Türkiye'deki yanan orman alanlarının yüzde doksanı sensiz sekizi insan hatalarından kaynaklanıyor hı hı. dolayısıyla bu hataları azaltma yolunda büyük dikkat göstermemiz lazım en son mesela Marmaris yangını bir kamp yerindeki ateşin sıçraması neticesinde meydana gelmişti çok büyük hı. bir alan yanmıştı eee Nitekim yine son 2007'yi zannediyorum alan e, e, Antalya'da çıkan e, bir yangında da oldukça büyük miktar rağmen e, yine bu şekilde kaybedildi. Tabii e, şeyde de e, dünya ile kıyasladığımızda çok küçük bir alan e, şey yapıyor ama kalıyor. O nedenle e, insan hataları üzerine çok daha fazla dikkat edip Ben, e, e, ihmallerimizi, kusurlarımızı atmamız lazım diye düşünüyorum. Tabii bu noktada Hikmet Bey'in e, açıklamalarını daha somut e, sözcüklerle ifade edersek e, örneğin bizi dinleyen e, dinleyicilerimizden, şu anda direksiyon başında olup bir yere siyahat halinde olanlardan e, yanlışlıkla, ihmalle düşüncesizce e, camı açıp içtiği sigarasının izmaritini Yolun kenarına fırlatıp attığında orada bir orman yangını çıkması muhtemeldir. Türkiye'deki yangınlardan bir kısmı da bunlardan oluşur. Yine kırsal kesimde tarımsal amaçlı yapılan buğday, arpa, ekimleri sonucunda tarlayı kolay işleyeceğiz anlamında anızın yakılması suretiyle anız yangınının Ormanlara geçmesi İçemez. ve orman yangından neden olması mümkün. Bunun gibi işte piknik ateşi başka türlü çoban ateşi benzeri ısınmak amacıyla pişirmek amacıyla başka amaçlarla yapılan ateş yakmalar söndürülmeden kontrolsüz bir şekilde bırakılıp gittiğinde rüzgarın etkisiyle başka etkenlerle orman yangından neden olabiliyor. Bu saydıklarımızın hemen hemen hepsi insan unsurlu. Yani biz insanımızı orman yangınları ve yangınlar konusunda duyarlı yapabilsek aslında onun o davranış biçimini değiştirebilsek Türkiye'deki birçok yangının çıkmasının önüne geçmiş olacağız. Hı hı. E, benim gördüğüm kadarıyla 2013 Temmuz ayı sonuna kadar 1462 adet orman yangını yaşamışız hı hı. Türkiye'de. 3194 hektar alanda zarar görmüş bundan bu gerçekten çok... Yani duyduğumuzda çok büyük bir rakam. Ee, peki dünyada Türkiye orman yangını ile mücadele etmekte nerede duruyor? Hani çok fazla yani çok fazla yangın çıkıyor belli ki. Hani buna baktığımız zaman insan hani bilinçlenmese bile insanlar en azından müdahalede biraz daha en azından oradaki teknik kapasitemizin gelişmiş olacağını düşünüyor. Oradaki durum nedir? Orman yangınlarına müdahalede. İki şeyde düşünmek lazım. Ormanlarla mücadele iki ögeden oluşuyor. Bir orman yangınlarının çıkmasını önleme, hı hı. bir de orman yangınlarını söndürme. Orman yangınlarını söndürme açısından baktığımızda ülkemizin oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. İstatistikler bunu gösteriyor. Bir kere yanan orman alanımız e, ortalama her yıl, e, uzun yıllar 1990'lı yıllardan gelen istatistiklere baktığımızda e, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha az. Yangın sayısı ve yanan alan bakımından biz e, Türkiye'de, e, Avrupa'da 7. sıradayız. Tabii bu sıralamayı doğru yapmak lazım. Aynı iklim kuşağında olduğunuz ülkelerle kıyaslamak evet. lazım. Yani evet. Almanya ile Finlandiya ile Türkiye'yi aynı kuşağa koymamak lazım. Bu anlama baktığımızda Türkiye yangınları söndürmede çok başarılı. Yangın başına ne kadar alan yanıyor ortalama olarak bunun bir göstergesi o. Hı hı. Türkiye şu an dört hektar civarında yani her bir yangını ortalama dört hektar alanda kontrol edebiliyor demektir. Tabii bu büyük başarı İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan'da bu şeyler rakamlar çok daha yüksek. Yine bir gösterge şey yanan orman alanı toplayıp ormanlık alanı ne kadarını teşkil ediyor buna bakılabilir. Evet en fazla Avrupa'da, İspanya'da %2.91 son 5 yılda yanan orman yangın alanları Türkiye'de ise bu %1 civarında %2 civarında binde %2 civarında o anlamda Türkiye'nin yangın söndürme konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle yurt dışında da çoğu yangına mesela Yunanistan yangınına Türkiye büyük destek verdi. Son Kıbrıs'ta çıkan evet. yangına e, destek verdi. E, yangın söndürme konusunda e, Türkiye oldukça başarılı. Tabii bu başarıda uygulanan ekipman, örgütlenme şekli, onların <gülüyor> organizasyonu, bunun çok önemi var. Ama aslan bence e, yangın söndürme konusunda başarılıydı. Evet bu da önemli. Yangın çıkmasını engelleme konusunda e, çok e, çalışma yapmamız lazım. Halkımızın özel bir dikkat, dikkat ve... ve şey olması lazım. Bunlar da iki türlü şey oluyor. Bir halkın eğit, eğit, eğit, eğitmesi çalışmaları. Aynı zamanda da ormanda yapılacak çalışmaları. Belki Nafi Bey ormanda neler yapılmalı? Orman yangınların önleme açısından onlara değine, değinebilir. Tabii şimdi özellikle orman yangınlarının çıkmasında birinci unsur insan unsuru olduğunu söyleyince insan davranışlarının neler olduğunu, hangi davranışlarının Ya orman yangında neden olduğunu da, e, bilmemiz gerekiyor. İnsan davranışlarının arkasında yatan ekonomik faaliyetlerdir, sosyal faaliyetlerdir. E, i̇nsanlar e, bu ekonomik ve sosyal faaliyetleri yerine getirmek zorunda iseler ve bu davranışı yerine getirirken de orman yangına neden oluyor iseler işte bu davranış biçimlerini, sosyal yaşam biçimini, ekonomik yaşam biçimini değiştirecek, düzene sokacak e, devletin... E, modeller üretmesi gerekir, bunları dönüştürmesi gerekir. Daha somut söylemek gerekirse bir örnek anlamında söyleyeceğim, kırsal kesimde özellikle orman köyleri, orman çiftlikleri köylerde tarımsal faaliyetlerde buğday ekimi anıza neden olan buğday ekim, arpa ekiminin yerine ikame edilebilecek başka tür yangın nazi sebep olmayacak bir başka türle ikame edilebilir. Yine Ee, tarım arazileri ile ormanın e, arasında tampon bölgeler oluşturulacak şekilde e, bantlar oluşturulabilir. E, kısmen e, orman genel Müdürlüğü Yardop projesi adı altında böyle bir uygulama yapıyor ama onun eleştirisini bugün bir kenara bırakalım. Çünkü ciddi şekilde e, Yardop'a yönelik meslek grubumuzda eleştiriler var. Haklı eleştiriler var. E, onu bir kenara bırakalım. O da bir parçasıdır e, şeyin e, yangına karşı önlem alma anlamında. Yine yeni ağaçlandırılan sahalarda, orman kurma amacı yapılan hı hı. çalışmalarda yangının geniş alanlarda yayılmasını engellemek amacıyla yapılan yangın koruma yolları, yangın emniyet şeritleri pratikte yapılıyor. Bunların tesis biçimlerinin gözden geçirilmesinde, yeniden düzenlenmesinde belki faydalar beklenir. Yine orman köylüsünün Bitki yetiştirme desenini, ekim tekniklerini, tarımsal tekniklerini, hasat tekniklerini de mutlaka gözden geçirecek, değiştirecek, dönüştürecek politikaların, uygulamaların devreye sokulması lazım. Sadece bilgi, eğitim yetmeyecektir o noktada. O mutlaka çok önemli. Evet. Ama diğerleriyle desteklenirse sonuç almak mümkün olur diye düşünüyorum. Anız Hı. konusuna ben biraz değinmek istiyorum aslında. Hı. Anız yakmalar orman yangınlarının içerisinde önemli bir paya sahip. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz şunu bilmeliler. Türkiye'de toprakların olmayan organik madde. Evet. Organik madde yoksa toprakta toprak yaşamıyor demektir. Toprağın verimliliği giderek düşüyor demektir. Verimlilik düştükçe daha çok gübre kullanıyordu. Daha çok çevre kirliliği demektir. Ama biz anızı yakmak yerine toprağa karıştırdığımızda o yeşil gübre oluyor. Organik madde olarak toprağa karışıyor. Verimliliğimizi artırıyor. Ama anızı yaktığımızda da aslında toprağın organik, organik maddesini de yakıyoruz. Evet, Humusunu onun, da yakıyoruz evet, değil mi? Evet. Onun içerisinde mikrobiyal aktiviteleri gerçekleştirilen canlıları da yaşamasına olanak vermiyoruz. Topraktaki yaşamı öldürüyoruz demektir. Dünyadaki yapılan araştırmalar, Tundra'ya yakın, özellikle çok otlanmanın olduğu alanlar hariç anız Yangınının topraklara hiç yarar vermediğini gösteriyor. Hı hı. O anlamda üreticilerimizin belki bugün toprak işleme açısından, tohum yeri hazırlama açısından ekonomik olarak daha görüp yakma sonuçta bir ateş ve şu kalan materyalde kullan, kurtuluyorsunuz. Öyle bakıyorlar ama aslında gelecekteki toprak verimliliğini yok ediyorlar. Yani süre toprağın evet. sürdürülebilirliği yok oluyor. Bunun altını da çizmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ee, bir kısa şarkı arası verelim. Ee, şarkı arasından sonra aslında biraz başladık. Ben de tam onu sormak istiyordum. Yani orman yangınlarıyla beraber aslında ne kaybediyoruz? Hani bize çok basit geliyor. Öyle bir orman alanı yandı. İşte birkaç 3 ağaç yandı gibi geliyor. Ama aslında öyle değil. Orada bir ekosistemi kaybediyoruz. Bir florayı ve faunayı kaybediyoruz. Biraz daha onun detaylarını e, konuşalım diye e, sizlere sorular soracağım. Ama şimdi bir kısa şarkı arası veriyoruz. Orson Welles'ten I Know What It Is To Be Young dinleyeceğiz. I know what it is to be young I don't know what it is to be old. Someday you'll be saying the same thing. Time takes away, so the story is told. I've asked so many questions of the wise men I've met.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 Evet, Orson Welles'ten I Know What It Is To Be Young'ı dinledik. Şimdi tekrar çok da hoş olmayan konumla orman yangınlarına geri döneceğiz. Ee, biraz söz ettik aslında orman yangınlarının çıkmasında çok büyük bir etken. Yani %98 oranında insan kaynaklı çıkıyor orman yangınları. Özellikle yurdumuzda dedik. Ee, bunun arkasından da orman yangını ile beraber neleri kaybediyoruz? Biraz ondan söz etmek istiyoruz. Aslında anız yangını ile beraber yani yakılan anızla beraber... E, toprağın organik maddesini kaybettiğini söyledik. Aynı şey orman yangınlarında da geçerli tahmin ettiğim kadarıyla. Gökşen isterseniz oraya girmeden e, verdiğimiz mesaj sadece orman köylülerini e, ormanı yakan e, birinci unsurmuş evet. gibi algılanmasın adına evet. e, başka bir boyutunda ifade edelim öyle geçelim tabii derseniz. lütfen. Şimdi e, özellikle e, sanayi kuruluşlarımızın enerji kaynaklarını oluşturan enerji e, iletim hatları nakil hatlarının Eski teknolojilerle oluşmuş olması nedeniyle çok sık rastlanan yangınlara, orman yangınlarına tanık oluyoruz. Mutlaka bu enerji nakilatlarının sahipleri tarafından yenilenmesi, bakımlarının yapılması gerekir. Ciddi şekilde orman yangınlarına neden oluyor. Zaten geçtiği hatta bir orman kaybına neden olurken bunlar bir de çıkardıkları yangın sonucunda daha geniş alanlarda orman yangınlarına neden olmaları ciddi sorun. Evet. evet bu aslında çok dikkat çekilmeyen ama yine de çok önemli bir nokta çok teşekkür ükler de şey, tabi belediyeleri normal etrafına yaptı kurdukları çöptükler de doğal e, yangınlara sebebiyet veriyor onların altında emniyet şeritleri olmadan e, anız yak, yangınları bir bölümü Evet ama ihmallerimiz sigara e, atmak Çoban ateşinin yakılması ya da Avcı ateşi orman içerisinde piknik ateşi Bunlar için e, Suistik tesislerden çıkan yangınlar var. Onların da alması gereken etraflarında yanıcı maddeleri uzaklaştırmak gereken unsurlar var. Tabii yerleşim alanlarını genişletmek amacıyla kent kenarlarında yapılan kasıtlı orman yangınlarında da söylemek lazım. Tabii bunların kasıtlı olanlarla bu şekilde ormandan yer elde etmek mümkün değil. Hukuken mümkün değil. Başka şekilde de mümkün değil. Yapanlar boşu boşuna yapıyorlar amaçlan ulaşmaları mümkün olmadığı için boşuna. Zira oralar yılı içerisinde ağaçlandırılmak ve tekrar ormana dönüştürülmek zorunda olan yerler. Orman idaresi bu konuda da samimi olarak söyleyeyim ki kusursuz olarak yanan yerleri öncelikle hemen ağaçlandırmaya konu ediyor ve ağaçlandırıyor yıl içerisinde. Evet. Ee, aslında yangının sizin vurguladığınız ekolojik etkileri çok önemli. Yani ekonomik etkileri var. Nasıl bir evet. insanın evinin yanmasının kaybettiği mal varlığı olursa biz de aslında orada doğal bir e, varlığımızı, varlığımızı kaybediyoruz. kaybediyoruz. Ekonomik tarafını e, bir kenara koyarsak ciddi anlamda ekolojik felaketlere e, neden oluyoruz. Bu tabi yangının büyük büyük ne kadar büyük olduğuyla ve şiddetiyle de çok yakın alakalı. Büyük yangın alanları alarak konuştuğumuzda artık tepe yangınına dönüşmüş ve büyük alanların yandığı orman yangınlarında orada milyonlarca kuşun, binlerce kuşun, milyonlarca böceğin, sürüngenin, yaşam alanlarının bulunduğu yerde yanmaları ve ölmeleri demek. Sadece yanma değil, dumandan boğularak ölmeleri de söz konusu. Yani biz Ağaçlarla birlikte büyük bir canlı kitlesinde kaybediyoruz. Türkiye'de ortalama yaklaşık uzun yıllar ortalaması 8 bin hektar kadar orman alanı yanıyor her yıl. 8 bin orman 8 bin hektar orman alanı eğer bir ağaçlandırma sahası olarak düşünürsek yaklaşık 1 milyon 400 bin fidanın ağacın yok olması demek. Evet. Evet, çok bu, yüksek bir rakam, milyon dört yüz bin ağacı kaybediyor. Evet. Beraber. evet, burası bir ağaçlandırma alanıysa. Evet. E, ama burası bir, bir yaşlı ormansa çok daha büyük e, kütlenin ağaç sayısı olarak ağası yaklaşık. işte tahmin edin, tahmin olarak altı yüz bin civarındaki bir ağacın yanmış, yanmış olabileceğini söyleyebiliriz ama e, bunların yanında bu ağaçlar üzerinde yaşayan çok sayıda böcek, kuş, Memeliler yok oluyor. Aynı zamanda ondan sonrasında da çevresel sorunlar meydana geliyor. Mesela orman yangınları sonrasında yanmayan ağaçlarda bir kısım ağaçların kabukları yanıyor sadece canlının devam ettiriyor. O ağaçlarda kabuk böceği zararının attığı gözlemleniyor. Yani orman o şekilde de zarar görüyor. Orman toprağına şey olacak organik madde humus, onun içerisinde yaşayan, ayrıştıran mikroorganizmaları da yakıyoruz. Hı hı. En az zaraz gören grup olarak toynaklı dediğimiz işte büyük memeli hayvanlar grubu onlar kaçabiliyor nispeten ama yine de bir şeyin faunanın büyük bir bölümü orman yangınlarından ciddi şekilde zarar görüyor. Kuşlarda hmm. dair. Özellikle ilkbaharda çıkan yangınlar böceklerin, şey, kuşların çiftleşme ve kuluşka dönemine denk geldiğinde e, strese girmelerine e, sebep oluyor. Dolayısıyla canlı çözümünün evet, o bölgede azalmasına Evet, erozyon keza belli bir dönem orman örtüsü kaldığı için o ağaçlar her hemen ağaçlandırılıyor Türkiye'de ama o ağaçların toprağı tamamen örtene kadar Yine bir erozyonla yüz yüze gelmeleri söz konusu. Bir miktar onlar örtene kadar da erozyon. Ayrıca bizde şeyi de unutmamak lazım. Karbondioksit havaya salınan karbondioksit evet. iklim değişikliği. Şimdi, ee, şimdi onu soracaktım zaten. Programın sonuna geliyoruz. Ee, bu orman yangını mevsiminden Söz ediyoruz hep hani bakanlık da öyle açıklıyor orman yangını mevsimi başladığı için artık vatandaşlarımızın daha da dikkatli olmasını istiyoruz orman yangınlarına karşı diyor ama e, bu orman yangını mevsimi sanki her yıl biraz daha uzuyor gibi öyle bir hissiyat var en azından ki baktığımız zaman iklim değişikliği konusunda çalışan bilim insanları da iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklıkların artmasıyla aslında yangın mevsiminde gittikçe uzadığını söylüyor. Ee, bunun etkilerini biz Türkiye'de de görüyor muyuz? Ya da dünyada bununla ilgili örnekler var mıdır? Var. E, Amerika'da yapılmış çalışma var. Hı hı. 1970 yılıyla 2010 yılı arasındaki yangın sezonlarını inceliyor. 1970 yılındaki e, verilere göre yangın sezonu 150 e, gün, hı hı. 2010 yılı 225 gün. O, çok ciddi bir yani artış var. Yani iki aydan daha fazla, iki buçuk aylık bir yangın sezonunun uzaması demek. İklim değişikliğinin yangın sezonunun uzamasının ötesinde sıcaklığın artmasıyla yanma ve yan, e, yanan alan tahrip olanları da ciddi anlamda artma olasılığı yüksek. Yine Amerika'da yapılmış bir çalışmada sadece e, 1.18 e, Fahrenheit artması durumunda bazı bölgelerde yanan alan miktarının risk oranının 6 kart daha arttı. Bir hmm. derece demiyorum. Evet. 1.18 Fahrenheit. Fahrenheit. Evet, çok çok ciddi bir oran. Evet. Evet. Nafi bir programın sonuna geliyoruz. Son olarak sizin eklemek istedikleriniz varsa. Tabii Hadi sevimsiz e, yanı da var e, söyleyeceklerimizin. Özellikle yurttaşlarımızın bilmesi gereken e, orman e, yangınlarının e, çıkarılması halinde ağır cezaların olduğu bilinmesi gerekiyor. E, anız yakmak ...suçtur. Bırakın... ...anız yangını ile çıkan ormanın söndürülmesi... ...konusunu anız yakmak... ...suçtur. Ormanın köylerinde... ...30. madde köyleri vardır. Buralarda anız yakılamaz. Ee, onun dışındaki köylerde... ...4 kilometre mesafe içerisinde... ...ise orman yine... E, ...anız yakılamaz. Ee, özellikle anıza dikkat çekiyorum. Çünkü... ...Eylül ayı, Ekim ayı... E, ...kırsal kesimde toprakların yeniden... ...işlenmeye başlayacağı dönem... ...işlenmeden önce yakılmaya başlanıyor... Oraya yaklaşıyoruz diye özellikle ona dikkat etmek istedim. Biz yurttaşlarımızın hem kendi doğal varlıklarımıza zarar vermesini istemeyiz hem de hukuk karşısında suçlu konumunda cezalı duruma düşmelerini istemeyiz. O yüzden dikkatli olmalarını öneririz. Bir konuya dikkat çekmek istiyorum aslında çok kısa olarak büyük orman yangınları Türkiye'de son yılda olmuyor ama büyük orman yangınlarında halkın bu yanan alanlar hemen ağaçlandırılıyor gibi kamu baskısı oluşmasında fayda var. Bir ağaçlandırma işi 2-3 yıllık bir iştir. Yeterince tohum kaynağı ve fidanınız bulunmazsa oraya uygun gelecekte genetik kirlenmelere sebebiyet verebilirsiniz. O ağaçlandırma iyi bir ağaçlandırma değildir. O nedenle büyük orman yangınlarında halkımız hakikaten has, hassas bu konuyu, bu hassasiyetinde evet. kutluyorum bu doğa ormanlar üzerine ama Türkiye'de olmamakla birlikte eğer e, gelecekte herhangi bir büyük bir orman yangınıyla Türkiye şeyalık kalırsa bunların acilen hemen e, o yıl ağaçlandırılması e, çok doğru bir uygulama değil. Çok teşekkürler. E, bu haftalık da programımızın sonuna geliyoruz. E, önümüzdeki hafta görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.